babanın cazet namasında bu yazılıyor. bu Ühan, utbu l Hacı Esad-ı Edbidi, Kudsesi Rahul Aziz Efendimiz, tefsiri kibirden anlaşıldığına göre içinizde hoca çok benim gibi ünlü insanı dinliyoruz. Yani teşekkür ederim diyemiyorum. Dinliyorsunuz, merhamat ediyorsunuz mahsa. Yalanız Hacı Esad Efendimiz'e bizzat gelmiş, Ömer Bey kardeşimiz anlattı. Efendim ben sende iş alınmaya gelmedim. Ne diyeyim? Sen alipsin, kamipsin, fazlasın. Beni öyle bir yere gönder ki kale yâkûlu bilmeyecek. Hem beni ikna etsin. Yani hem beni ikna edecek, hem kale yâkûlu bilmeyecek. Böyle bir anıma gönder. Senden duydun mu sahte alim, kamil beni ilmiyle ikna edebilir. Ben bir ümmi bir halifemizden, ümmi bir halifemizden ben irşad olmak istiyorum. Söylese şıhsıya ettiğine kendin. O hiç gale yap, onu bilmeden alim deyip doğru. Bilmeden ağabeyim, bizim insan zanneler de ağabeyimiz ümmülük olarak İkna olmak isterseniz, olma da edelim, ikna olun. Elimsiz ikna olmak isterseniz, bizi de onu görür, anlasa bizden o da yok. Ancak nakildir, yani görürsünüz işte yaptığım şey. Huzurlar şimdi de devam ediyor. Namazımızı öyle. Birçinizde de sefer böyle huzursuz ders çekmeyle olmaz. Kanaatımız olsun öyle buyurlar. Bu defa kafletle Allah demeden tek bir kecik kafletsiz Allah demek daha eftabım. Nankale Allah ve fi kalbihi Allah fenuainuhu fiddarine Allah Men gâle allâh ve fî gayrullah fâsım olu fîttarihine Bunu bilenlere anladılar. Allah bizi gafiyet uykusundan koyandır ya. Efendimiz hem diyor onlar diyor koydukları pencerenin, tavanın yemek pişirecek kabın altına yakacağı az vuruyorlar diyor. Kendinden alime seviyoruz şimdi. Neydi? Kaynalamamış, kalbini kaynalamamış zikri, şimdi yalara devam eder. Sırrını kaynalamamış, ruhunu kaynalamamış, hafası, ahfası, zikri külü, zikri sultanı, nefis patı, murakabası, ahadiyeti, maiyyeti, kendi piyde olmamış. Niye olmamışlar? Muhakkak iki odun, iki odun o tencereyi kaynatmayınca iki daha ilave. Dört odun kaynatmayınca dört daha ilave ettin ben, tencere kaynar, zikirleri de azalıyor, diyorum. Varıp varıp, baba bana laf sayı gitmiyor yitmiyor, biraz daha artır, gitmiyor biraz daha artır.'' Demekle, bu artık ala ala, rahıtayı fazla yapa yapa kaynayacak bu iş. Başka yol yok, onu öğreniyoruz yani, ve devam ediyoruz inşallah. Efendimiz kendinden misal verdi. Kendine misal verdi. Bir hoca var yanımızda. Değil mi? Hepsi açız. Bir nokta yerim Çok az. Çok az. Zikren, kesire buyuran Allah, emrine göre çok az zikrediyorsunuz. Muhedin'in Arabi Hazretleri Kudüsü Sürreul Aziz Efendimiz Allah'ın en çok zikreden taşlarla topraklar. Ondan azıcık azıcık edenler ağaçlar, nebâketler. Ondan daha az yapan hayvanlar, ondan daha az yapan insanlar diyor. En azıcık eden insanlar. Misallı biliyor mi? Toprakla, taşın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı için bin min kulli şeyin illa diyor bir hamdiyi'' ''Velâkille teqqavûne tesbîhavu s-sazakallâhu'l-azîm'' Doğru okuyabildiğiniz bir i, -i celîle. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı için her mahluk Allah zikirler toprakla baştan zikri daha çok duyuyorum ben diyor. Biz 14 yaşında İnstapliy, o günden belli ders verdi. Karşımızda arkadaşlarımız oturur, kanatımız olsun, bizim alaçığımız olur şöyle bu tarafa, içinde yaylada eğlenirik. Böyle ihvanlarımızdan duyuyorum o kuru ağaştan gelen kespi sesini işiniyor Allah. Allah, Subhanallah. Kulu ağaçtan ses geldiğini istiyor. Böyle şimdiden işte kardeşlerimiz oluyor tabi. İçimizde neler var kim bilirsin, Allah'ımız bilir anca. Ondan da az zikreden ağaçlar oluyor. Çünkü maheve, nar, pura ihtiyacı onda da var olduğundan, suyu canis deyince su vermeyi hava can isteyince heva verdiğinde onun lezzetiyle Rabbimiz'i azıcık ağaçlar unutuyormuş yani ağaçlar yani toprağa, taşa nispeten ağaçlarda biraz ihtiyaç var. Hayvanlar şehavat-ı olduğu için yemeleri, içmeleri, uykuları filan ağaçlara nispeten nebatata nispeten daha azıcık veriyor. İnsanlarda yeme var, içme var, uyuma var, erkeklik var, dişilik var, ihtiyaç var, çocuklar var, geçim var vesair var. Çok ihtiyaç karşısında olduğu için insanlar daha çok azlık veriyor. Hocam dedi, çok azlık veriyor musun Efendim Efendim işte elim tahsil ediyorum da ancak beni ikna edemem ki diyor Efendimiz yani Celal'landır, beni ikna edemem. Okuyor musun sen? Evet. Biz daha yüksek taksılda okuduk. Ülkülü taksılda hukuka kadar şey ettim, yükseldim. Sabah ekmeğini yedin mi, bir saat bir şey ezberine girmez. Yok yerine çalışma, mide doldu çünkü. Bu fenni okuma. Öğlen ekmeğini yedin mi, bir saat hiç de çalışma. Mide doldu, bir şey ama Akşam yemeğini yedin mi, bir saat hiç de çalışma dedi birşeyi ezberleyemem çünkü mide dolu bu üç saatte ne arar zikredilir bilim sende de yani üç saat imkan biliyorum sana Elim okusan bile <gülüyor> elimle kurtarmaz amel kurtarır <gülüyor> anaatın olsun yavrum dedi böyle efendimiz celallanmıştı ben asker iken intisap etmiştim veleseyi üstüne çeker beş bin lef sayı celan uyku gelmezdi gözme dedi efendimiz öyle yetişme kendi kendine olur mu kardeş? Yani kalp böyle çalışır mı? Onu açın Allah'ta çoraldacağız inşallah ki sabıtamızda rahatlarca sürdü, göğlümüz ıslandı, çay kaynayı verince, dök verince, çay içerisinde dök verince kaynatmadan. Evvel biş, bişince ne diyor arkadaşlar? Suyunu iyi kaynatmamışsın, hamı kesilmemiş. Çay bulanak bak diyor. <gülüyor> kalp böyle iyice kaynamayınca, çaya atılıp da yemlenmeyince, o feyizle bir müddet saatlerce yemlenmeyince bu kalp halsını, nasibini alamaz. Şu vücudumuz beşlenmesi, şunun büyümesi iki tağam kâh gelir bak bir ağaşa misal'a öylenir ilave ediyoruz bir defa yiymet ariflerin iki defa yiymet müminlerin işi üç defa yiymet hayvanların yani kendime sizin için ruhun ihtiyacı çok olduğu için elli fakat namaz emrolünür bak o doymayır onun ruhun ihtiyacı çok Resulullah Efendimiz yalvarı yalvarı, secdeye, vara vara gerçi bir şey indirmiş ama وَنَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰهِ in هُوَىٰهِ اِلَّا وَحْيُّٰيُّٰهَ Emirleriyle, sünnetlerle ve takıkan kadar zikata çıkmış görüyorsunuz ya yani bu ruhun ihtiyacı çok, doymaz. Zikirden neden doyacaksın? Şey, değerli ruh onun alemi başka, Allah cümlemize nasip etsin inşallah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ruh alemi bu, kalp alemi Tır alemi, hafa, rehva alemi, onlar alemi emirdendir <gülüyor> ve tayf-i hamseyi alemi emirdir. Efendimiz'e bir ziyaretçi göndermiştim, şey geldi biz Yahya'dan buraya çıkmadan ziyaretteydi, bütün de üzerinde konuştu Efendimiz, tarikata girmişsiniz diyor tek, bir tecik kalbiniz olsun Allah'ı zikretsin de toprak vücutumuzu yemesin diyor, diyor Efendimiz. Hep kalbiniz olsun Allah'ı zikretsin ya o. Başkalık Bu da neyle oldu yürü? Hülüm tefekkürü çok kuvvetli. Rabıta-i Müşid çok kuvvetli. Fazla. Lefzai Celal'ı da çok, çok almakla. E, mangalın üstünde Puran-ı gibi Efendimiz'in kurulduğu gibi cip cip cip atakana bütün vücut Allah diye kaynamaya başlar depeden ki zikir olaraktan duyan deli böyle tut Allah'ı ellerinle düşün böyle elim takır takır takır takır Allah'ı zikret. Ayakların altı sokul sokul sokul sokul otur durar ne sokul sokul. Parmak uçların titr titr titr. Her yerin kitaplarla haber veriyor ancak ah yaşasam daha verirsem bize ah. Ne haller olur ama yaşamadan mahrum bir kat büyürmüş geriye mahvolmuş bir insanım. Allah sizin hürmetinize geriye iade buyursun Allah <gülüyor> emanetini geriye versin. Habib ol, Habib ol. Öyle olur ki zikri küründe şöyle vücudunuz ümumen gaynar her yer Allah'a zikri ver. Ondan sonra zikir sultani tecelli eder. Er, bil, gemiklerin kışır, kışır, kışır, kışır seslerini duymaya başlar, parmakların büküm yerlerine Allah demeye başlar, gemiklerin içine nüfuz eder, zikir her yeri zikir olur vücudun <gülüyor> sonra nefih ispat yazılır da hakiki o zaman insan mümini kamil halini nefih ispatta almaya başlar, mürakaba açılır, başka hal olur Allah geldi peygamberimiz yetişemezseniz diyor çalışacaksınız yetişmeye imkanınız nispetinde vaktinizi sarf edeceksiniz yetişmezseniz o kavmi şiddetle seviyoruz ya çok seviyoruz ya böyle olan böyle yaşayanı beraber sizi beraber haçlı gemilerim ben ver onlara, ben ahabbe sırrına ederim siz de onlar gibi yarın mahşerde mükafatı öyle alırsınız yani ben cemii vücut böyle. Bederimden izlediğim bir şeyi söyleyeceğim. On tane adam seçmiş devleti ihbar etmişler. Bu adam, bu adam, bu adam, bu adam, bu adam, adam milleti yoldan, milletin kadınlarını, erkeklerini yoldan çıkarıyor. Kadınlarını, erkeklerini yola getiriyor manasını şimdi aynı bizim devrimiz gibiymiş şimdi yoldan çıkarmayla Billetin fikri din ismariyle bozuyorlar gibi getiriyorlar, müsterihiyorlar. Hakimcem biliyor, bunları getirin, hepsi. Hakimah avalidir, hakim ifadeler, şahitlere bakıyor, idamlarda karar idam edilir bunlar yapsın. Yapsın, Ahmet Ali. Sultan ile yaşamış muraqaba halinde bizzatlar. Cezbetü min cezebatı Rahman tuvazi amele segeleyin sırna mazhar olmuş insanlar. Lakin bühtenlere uğramışlar. Hepsi kafayı veriyorlar, cellet olacaklar. Kafalarını cellet tutmuş, kesecek padişah da penceresinden bakıyor. <gülüyor> Herkes de toplansın da böyle milleti fesade verenler ibret alsın diye görsünler diyor. Toplanmışlar, kesecekler. Bir ömü oynamı zela 60 Ömü oynamı. Kardeş geldiğinden, onu yit diğinden geldi boğazına beni ilki kesti. Ondan sonra kardeşimi kesti. Bu boğazını tam cellete verdiği zaman o gelmiş. Onu yit diğinden Allah aşkına ilki beni kesti. Ondan on tanesi böyle dönmüşler. Padişah huzuruna çıkmış, gelin oğlum kesme, gelin. Ne diyorsun, işte keseceğiz bir an evvel kurtulacaksın ondan sonra onu keseceğiz. Ne demek o zaman onu yitiyorsun, sen geliyorsun yerine. Biz nakşi tarikatlarız. Tarikat vasıtasıyla, dilimizle Allah, <gülüyor> Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Allah! Kalplerimizi aç Allah! Gümrünüze fiyozatımızı aç Allah! Allah! Allah! Allah! Bütün ruhaniyet dünyayı ticamileti yarattı Allah! Ziyaretime gelemiyoruz ya Muhammed sen teşvik et Allah! Allah! Allah! Mesut olalım da senin aşkınla yıkılalım Allah! Allah! Kötüyünü <gülüyor> bulup bulmadan bu meclisten çıkartma Allah! Allah! kimseye diyemediğim suçlarım var affolunmayınca çıkarma Allah Allah Allah Allah yanarak ismini söylediğimiz hürmetine bizi affet Allah Allah Allah Allah biz seni görmeye iktidarımız yok, sen bizi görüyor. Allah! Allah! Dünyanın siyasetleriyle en gizli hücreye sokulmuşuz, bizi affet Allah! Her insanlara üstesine iken seni zikretmeyi yasa gittiler Allah! Ne olur meramak buyur Allah! Dağlar gibi günahlarla girdik münafız çıkar Allah! Allah! Allah! Efendimiz emin etmiştir, kum alırsan Konya'ya, Kayseri'ye getireyim. Ben onun uzun arkadaşlarımızın yanında yaşadık için geldim daha. İnsan diye başmutu alındılar. Allah. Ya. Söylediğin kullara bağışla Allah'ım. <gülüyor> Sevim boş dönsürmek <gülüyor> var ya da Allah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanında da <mahadi> <gülüyor> <gülüyor> Ger gözdüm oğlum ya hasret ya beni Aman Geçsa Mustafa Şuradan bir eser Allahü <gülüyor> Aalaha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 ya hormetul pa ve ask men. Haula billahi ni şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ehli İslam elhamdülillah. Muhammed Mustafa ya yünet elhamdülillah. أهلي طريق وضبك بالرزا قردشوا لهم سأل حمد لله فإلى مذنمت لنا قردوا لهم سأل حمد لله الحمد لله رب العالمين والآغبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصعبه جمعين إلهي إلهي. Şerri çammı vücudu ve atayıka ya Rabbi. Ve ezil kürbeti ve sultanatıka ve iktidarıka. Terani ya İlahi. Eşreğe nurunlar. Zahar kelamunlar. Tepete amrunlar. Nefede hukmunlar. İstaaentu billah. Tevekkeltu ala إلتجات إلى الله، ما شاء الله، ما شاء الله لا حول إلا بالله، في بحفيظه بالله فبلطيف صمع الله فبجميل سكر الله فبعظيم ذكر الله فبعزة سلطان الله تخلت في كنف الله تخلت في كنف الله استجرت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برئت من حولي وقفتي واستعانت بحوله وقفته الله المستقبل أرني <تصفيق> رحبني بالشكل الذي سترتبه ذاتك فلا عين كراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين رحبني عن القوم الظالمين رحبني عن القوم الظالمين رحبني عن القوم الظالمين ya kaliyyü, ya metim, rahmetike ya, ve merraimim, etmeyi guslen hürmetine rızanı ver ya. Rızan için ya. Başka bir maksatımız yok ya. Senden şurada hiçbir şey isteyeceğiz, bizi mahrum etme ya. Birisi rızanı bulmak, birisi imanla güzmek ya. Fakir'i de imanla gördü. Lutlum da hızan buldu. Mahşar yerlerinde yüzümüz güldü. imanımızı bize refik eyle ya Rabbi. Refik eyle ya Rabbi. Diyeti kastımızın takim et ya Rabbi. Çareynin selametini, Habibi'nin rü'yetini, çare yari güzin hu sohbetini, çare cinanda nasib et ya Rabbi. Şekeratımızın kalbimizin zulmetini, evli kıyametin minnetini, şimdi ehli imandan müberra et ya Rabbi. Şekeratımız zamanlarımızda rahmet meleklerin irisalarına ettirerek, ruhumuzu ikraç ettirerek te'lâ-yı illiyyine teraffî ile ruhlar gibi ikram et ya Rabbi. <gülüyor> Şehavat-ı nefsaniyenin ve şeytanın yuvasıyla İhtikâb etmiş olduğumuz cümle ıskan ve tuğyanlarımızı sildirerek hasenate teftil et ya. Canlarımız hulguma gelip ellerimiz ellerimizle, ayaklarımız ayaklarımızla, cemî arzalarımız birbiriyle elveda elgırak dediği gün, gözlerimiz tavana dikilip yavrularımızın boyun büktüğü gün, Allah! Allah, Allah diyerek düşmeyi nasip et ya, imanı içmeyi nasip et ya, Feyz-i Rahman'ı içmeyi nasip et ya. Saharda açılan diller görmektedir, zikrinle dünen diller görmektedir, ruka bükülmüş diller görmektedir. Muhammed Mustafa'dan gelen keller hürmetine, aşkınla harlayan keller hürmetine, kocasını aldığın dullar hürmetine, babasını aldığın yeten cishama hürmetine, bir işi mevcuttan mahkum çıkarmaya. Allah! Allah! Hayâ Rahim. Ya Rahman, herkesten fazla sen azın Ya Rahim, halimize sen azı Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Habibi Muhammed Mustafa hürmetine, Leyla-i Kadir hürmetine, Nuri Zulem hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine Manuz olan Hazreti Muhammed hormatınız. Hazreti Muhammed'e karşı olan sizi muhabbet hormatınız. Ya Muhammed İzhnillah yetiştir Ya Muhammed Ya Ahmet Ya Ebel Kasi Ya Ebel Kasi Ya Sahibi Şefaati Bel Kurhan El Aman El Aman garip bahr-ı canım ya Resulullah